Elem a'madi ileyikum ya bani ve Ey Adem oğulları ben size şeytana kulluk etmeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur diye tavsiye ederek ahdetmedim. Böyle iken yemin olsun ki şeytan içinizden birçok nesilleri dalalete sevk etmiştir. Hiç mi akıl erdirmiyorsunuz? İşte bu vaat oluna geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmekte olduğunuzdan dolayı bugün girin oraya. El ala ve وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون o gün onların ağızlarını mühürlerizde bize elleri söyler ve neler kazanıyor idiseler ayakları şahitlik eder. Halbuki dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de yolda koşuşup kalırlardı. ...o halde nasıl göreceklerdi? Ve dileseydik... ...en dirayetli olduklarını... ...zannettikleri yerde... ...onların şekillerini... ...çirkin bir surete... ...elbette değiştirirdik de... ...bundan kurtulmak için... ...ne ileri gitmeye güçleri yeter dedik geri dönebilirlerdi. O Hem kimi çok yaşatırsak onu yaratılışta tersine çeviririz. Yaşlandıkça gücünü, aklını azaltırız. Hiç akıl erdirmiyorlar. Wa ve ona o Resulümüze şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı da. Doğrusu o ancak bir nasihattir. Ve apaçık beyan eden bir Kur'andır. <gülüyor> Ta ki hayatta olanları Allah'ın azabıyla korkutsun, Kafirlerin üzerine ise azap hususundaki söz hak olsun. Görmediler mi ki şüphesiz biz kudretimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık da... Onlar bunlara sahip olmuş kimselerdir. Hem bunları kendilerine boyun eğdirdik de onların bir kısmın binekleridir. Bir kısmından da yerler. Hem bunlarda kendileri için daha birçok menfaatler ve içecekler vardır. ...hala şükretmezler mi? <gülüyor> belki kendilerine yardım edilir diye... ...Allah'tan başka ilahlar edindiler. <gülüyor> Halbuki o ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez... Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. <gülüyor> Muhammed öyleyse onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz ki biz onlar neyi gizlerler? ...ve neyi açıklarlarsa biliriz. Hem o insan... ...görmedi mi... ...gerçekten biz kendisini... ...nutfeden... ...hakir bir damla sudan süzülmüş... hulasadan yarattık. Buna rağmen... ...bakarsın ki o apaçık bir hasım kesilmiştir. Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi. Onlar çürümüş olduğu halde şu kemikleri kim diriltecek dedi. De ki, onları ilk defa yaratan yine onları diriltecek. Çünkü o her türlü mahlukatı ve onları yaratmayı hakkıyla bilendir. <gülüyor> size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da işte siz ondan yakıp duruyorsunuz. bi ala Gökleri ve yeri yaratan onların o insanların benzerini de yaratmaya kadir değil midir? Evet, kadirdir. Çünkü o halak her şeyi çokça yaratandır. Alim hakkıyla bilendir. İnne ma'amruhu iza lehu kun fe Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. İşte münazedir o Allah ki her şeyin melekutu gerçek mülkü ve tasarrufu onun elindedir ve ancak ona döndürüleceksiniz.